وَكُلَّ مُحْدَتَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ظَلَالَةٍ وَكُلَّ ظَلَالَةٍ Evet değerli kardeşler, İmam Ebu Abdillah Muhammed İbnu İsmail Rahimahullah'ın Sahih adlı hadis kitabını El-Sahih El-Musned adlı Sahih Buhari diye bilinen kitabını okumaya devam ediyoruz. Bu mübarek kitabın Müslümanlar tarafından allah Teala'nın kitabından sonra yeryüzünde en sağlıklı kitap olarak kabul edilen kitabın Kitab-ül-e-tisam bil kitab ve sünne Kitap ve sünnete, Kur'an ve sünnete sarılma, Kur'an ve sünnete tutunma faslındayız, bölümündeyiz. Bu faslın, bu bölümün son babına geldik. allah Teala'ya hamdolsun, bizleri muvaffak eyledi. Bizlere bu hayra muvaffak kıldı. Bakın Bu hayri bol mübarek kitabın son babına geldik. Bu babtan sonra gelecek olan fasıl Kitabu Tevhid. İmam Bukhari rahimahullahın bugün şerhiyle basılan İbn Hacer rahimahullahın Fethül bari adlı şerhiyle basılan ansiklopedik tarzda basılan bu kitabın 13. cildi. Yani 13 cildi kitap var. Hadisler var. İçinde İb İmam, e, İbni Hacer El Eskalani'nin şerhi var. Ve bu 13. cildin son faslı, son bölümü kitab Tevhid. Daha önce işaret etmiştik. Yani insanın e, bu dünyadan ayrılırken son söylemesi gereken Söz La İlahe illallah olduğu gibi İmam Bukhari Rahimahullah da kitabını ne yapmış? Kitabı tevhitle bitirmiş. Böyle bir hadislerle ilgili tevhidin önemine işaret etmiş. Allah nasip ederse önümüzdeki haftadan itibaren bu bölüme geçeceğiz. Kitabı Tevhid. Bundan önce e, kitabı ı Tevhid ile alakalı birçok kitap okuduk, okuttuk burada. Yani Muhammed İbn Abdullah Abdu Rahimahullah'ın kitabı ı Tevhid'ini okuduk. Onun üç esasını okuduk. Pazar günleri yine okumaya devam ediyoruz. Keşf-i Şübehat okundu. El Akid el Wasitiye İbnü Teymiyya rahim Allah'ın mübarek kitabı okutuldu. Şimdi de böyle Hicri 194'te doğmuş İmam Bukhari. Hicri 194. Yani bundan 1210 1221 sene önce doğmuş yaklaşık olarak. 1220 20, 21 sene önce. 1221 sene önce. Yani Resulullah Sallallahu Aleyhi ve sellemin dönemine çok yakın. Ve yeryüzünde e, onun hakkında ittifak edilmiş bir alimin teklif ettiği, hadis rivayet ettiği, öyle desek daha doğru olur kitabının tevit bölümünü okuyacağız. Göreceksiniz ki 21 sene önce, 1221 sene önce bu alim ne yazdıysa. Bapta, Bap başlığı olarak, başlık olarak ne attıysa, konular neyse, bugün aradan 1214 sene geçmesine rağmen biz Selefiler aynı şeyi söylüyoruz. Hiçbir şey değişmemiş. Yani bu çok önemli bir husus. Çok önemli bir konu. Yani selefi demek, bu dini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden taptaze alıp, onu taptaze yaşayıp taptaze ölmek. Olduğu şekliyle yaşamak, ona hiçbir ekleme yapmadan, yenilik getirmeden, allah Teala'nın o günkü peygamberine ve o topluma indirdiği şekliyle yaşamak. İşte bizden onun için bu İmam Bukhari Rahimahullah'ın Kitab-ı Tevhid adlı bölümüne başlayacağız önümüzdeki haftalardan itibaren. Bu konuda şunu da der gibi olacağız. Yani biz böyle bugün oturup da kendi kafamıza göre bir din çıkarmış değiliz. Böyle bir insanlar değiliz, böyle bir topluluk değiliz. Bu din birileri tarafından yaşandı. allah Teala bu, bu topluluğu bizlerden önce bize örnek olsun diye gönderdi. Onlardan razı oldu. Onların yaşamış olduğu o dini hemen onların ardından gelen insanlar hiçbir şey katmadan, yorum daha yapmadan çoğu zaman ne yaptılar? Olduğu gibi bize naklettiler. Ve elhamdülillah allah Teala bizlere hidayet etti. Kalplerimizi bu, bunu öğrenmeye, bunu kabul etmeye açtı, muvaffak kıldı bizleri. Bizler de aradan bakın İmam Bukhari ile aramızda 1214 sene olmasına rağmen akidemizde hiçbir farklılık yok. Ne güzel bir şey değil mi bu? Ama bugün bakın yani bir tarikata Şeyhin babası dönemindeki tarikat öğretileri tarikattaki helaller, haramlar değişik iken çocuğu geldikten sonra daha da değişebiliyor. Yani işte Şeyh Efendi'nin Hayatında herhangi bir tarikat öğretisi yasakken, dinlerinde böyle bir şey yapılmıyor iken, bir nesi sonra oğlu geldiğinde, oğlu yana geçtiğinde bakıyorsun ki daha farklı bir şey yaşanabiliyor. Neden? Çünkü kaynakları, bu dini aldıkları ana kaynakları neresi değil? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dönemi değil, çağı değil. Hani onlar böyle mesela tarikatlardan örnek veriyoruz. Sürekli silsileden bahsederler değil mi? Zincirden bahsederler. Her tarikatın nakşibendisinin, kadirisinin, şazilisinin, rufaisinin her birinin bir neyi vardır? Şeceresi vardır. Herkes bir üstünden güya rivayet eder. Ama yani genelde bunların zincirleri, şecereleri kopuktur. Kopuk kopuk gider böyle. Birisi ölmüştür. Ardından gelen kişi 100 yıl sonra doğmuştur. Arada 100 yıl kopuk. Ve yani bir yere gidemezler. Derler ki biz radiyallahu anhu'nun tarikinden, yolundan geliyoruz. Ama Ebubekir Bekir radiyallahu ile aralarında ispat edebilecekleri ne yoktur. Senet, isnat, zincir yoktur. Ama Ehl-i Sünnet'e bakın, İmam Bukhari geçen derste hatırlayın. Resulullah sallallahu aleyhi ve ile arasında en kısa senet kaç kişi var? Üç. Yani İmam Bukhari ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arasında Sahih Bukhari'de en az zincirin kısaldığı yer üç. Bu böyle beşe, altı, yedi, sekize, dokuza kadar gidebiliyor. İmam Buhari'den sonra İmam Buhari günümüze kadar taşıyan neler var? İcazetler var, zincirler var. Bu sebeple elhamdülillah bu hafta biz bu Kitabul İ'tisam bil Kitap ve Sünne Kur'an ve Sünnete Tutunma babının son e, faslının son babına geçiyoruz. Bu babın adı Babu kavlihi ta kavlihi, "Kavlillahü Teala ve emruhum şura بينهم." İmam Bukhari rahimehullah biliyorsunuz kimi zaman bab başlığı olarak ayet getiriyor. Burada olduğu gibi. Diyor ki, وَاَمْرُهُمْ şura بَيْنَهُمْ Onların arasındaki işleri, onlar kendi aralarında işleri neyle görürler? Şura ile görürler. allah Teala bu şekilde buyuruyor. Yani şuranın allah Teala müminlerden bahsederken onların işlerini yaparken, müminler kendi işlerini yaparken şura üzere yaptıklarını buyuruyor. Tabii şura öncelikle şunu ifade etmemiz gerekiyor ki şura Kur'an'î ayetlerin olduğu, nebevi hadislerin olduğu yerde şura olmaz. Yani konuyla alakalı ayet var, konuyla alakalı hadis var, gelin bir istişare edelim diyemeyiz. Çünkü Allah ve Rasulü bir konu hakkında hüküm verirse ayete ne diyor Latara? O makan eli mu'minin, valla eli mu'a'metein, izaqda Allah ve Rasulü amran, an yekun alomul khiretun. Emrihim. Allah ve Resulü bir konuda emrettiği zaman mümin erkek, mümin kadın için artık ne olmaz? Bir Seşme. seçme hakkı olmaz. Yani biz kendi aramızda bunu istişare edemeyiz. İstişare Kur'an ve sünnetin olmadığı e, noktalarda, hususlarda e, olur. Evet. allah Teala buyuruyor ki Şura Suresinde, müminlerden bahsediyor, müminlerin vasıflarından bahsediyor. والذين يجتنبون كبائر الاسم والفواحش وإذا ما غضبهم يغفرون والذين استجابوا لربهم أقاموا صلاة أمروهم شورا بينهم. إنهم الذين ربك ربك ربك ربك ربك ربك ربك ربك ربك ربك ربك ربك ربك ربك ربك ربك ربك ربك ربك ربك onu bütün bu şartlarına, rükünlerine, vaciplerine, sünnetlerine göre uygun olarak kılmak demek. Bunun için de girer. Bunun için tadil erken de girer. Ve emruhum şura bainahum. Ne diyor Allah Teala Şura Suresi'nin bu ayetinde 38. ayetinde? Onların işleri kendi aralarındaki işlerine özeredir? Şura istişare üzerinedir. Şura demek bizim Türkçeye ne olarak geçmiş? İstişare. İstişaredir. Um mimma razaknahum yunfikun. Allah Teala ardından da diyor ki onlara rızık olarak verdiklerimizden Onlar ne yaparlar? İnfak ederler. Ali İmran suresinde ise Allahu Teala peygamberine ashabıyla istişare etmesini emrediyor bakın. Ali İmran suresinde diyor ki 159. ayet ayette rahmetin <gülüyor> Sen Allah'ın rahmetiyle bu insanlara yumuşak davranır oldun. Yani Ey peygamber senin kalbinin bu yumuşaklığı, senin böyle iyi huylu olman, güzel halaklı olman, kimin rahmeti? Allah'ın rahmeti. Öyle buyuruyor allah Teala. Diyor ki, وَلَوْ كُنْتَ فَضْضًا غَلِيْضَ الْقَلْبِ Şayet kaba, kalbi sert bir insan olsaydın, لَنْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكِ O insanlar, çevrende olanlar, senin etrafından ne yaparlardı? Kaçarlardı diyor Allah-u Teala. Diyor ki ayetin devamında, فَعْفُ عَنْهُمْ Sen onlara affedici ol. Affedici ol. Ashabına karşı affedici ol. Ve stagfir lahum Allah Teala'dan onları bağışlamasını iste. Mağfiret iste onlara. Ve şavirhum fi'l-emr. Ve şavirhum fi'l-emr. Allah Teala peygamberine diyor ki işlerinde onlarla istişare et. sahabelerle istişare et. Fe <gülüyor> idâ azemte fe tevekkil alallah. Azm zaman, bir şey karar verdiğin zaman orada diyor ki allah Teala işte hemen Allah'a tevekkül et. İnna Allah'a yuhibbul mutavekkilin. allah Teala tevekkül eden ne haber? Sever. İmam Bukhari de bu başlığa bu hikayeti ayeti koymuş. Şura suresi 38 Ali İmran suresi 159 Şurada Şura suresinde Birbirlerinde, birbirleriyle istişare eden müminler anlatılıyor. Ali İmran suresinde de peygamberine ashabıyla istişare etmesi emrolunuyor. Tabi bugün şuurayla alakalı e, müminler, Müslümanlar, İslam e, coğrafyasını yaşayan bazı kimseler diyelim. Şuurayla demokrasiyi karıştırıyorlar. Ona da değinmekte fayda var. Yani işte kimileri diyor ki yani İslam diyor demokrasinin ta kendisidir. Hatta e, demokrasi demek, şura demek, gibi böyle haklı ile batılı ne yapabiliyorlar? Birbirine karıştırabiliyorlar. Burası çok önemli. Yani şura ile demokrasi aynı şeyler değil. Bunu çok iyi bilmemiz gerekiyor. Öncelikle dedi ki şura Kur'an ve sünnetin olduğu yerde şura olmaz. Yani diyelim ki Kur'an İçki haram dedi. Hadisler içki haram dedi. Sarhoş eden her şey haram dedi. Bu konuda içki satılsın mı, satılmasın mı? 18 yaşından küçüklere mi satılsın yoksa 18 yaşından büyüklere mi satılsın gibi bir kendi aramızda oylama yapabilir miyiz? Yapamayız. İslam'da bunun şurası olmaz. Peki demokraside olur mu? Olur. Değil mi? Demokraside dersek bir köy halkı biz içkinin satılması konusunda referanduma gitmek istiyoruz. Referanduma gitmek istiyoruz. İçkinin 18 yaşından küçüklere de satılmasını istiyoruz. Referandumda oylama yapılıp oylama bu yönde çıkarsa demokrasilerde ne olur? Ee, 18 yaşından küçüklere de içki satılabilir. Yani şura ile demokrasi arasındaki farklardan bir tanesi bu. İkincisi, diyor ki alimler şurayı yapacağınız zaman şura İstişare makamında iseniz, İstişareyi herkese yapmazsınız. Yani i̇stişare yapılacak insanlar bellidir. İlim ehli, ulema, Allah'ın kitabını bilen, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini bilen, fıkıh olan insanlardır. Yani Ömer İbn-i düşünün. Kimlerle istişare ediyordu önemli meselelerde? Bedir ashabıyla. Bedir ashabıyla. Ama bugün demokrasilerde ne var? Demokrasilerde. Sarhoş adama da soruyorsun. Değil mi? Cahil adama da soruyorsun. Yarım ekmek döner yedi diye oyunu satan adama da soruyorsun. Onlara da ne yapıyorsun? Görüşünü soruyorsun ve görüşünü alıyorsun. Üçüncü olarak, diyor ki ilim ehli, Şura, istişare, istişare talebinde bulunan adamı bağlayıcı değildir. Ne demek bu bağlayıcı değildir? Yani istişareden bir karar çıktı. Bu kararı uygulamak zorunda değil. Bu istişare talebinde bulunan Hakim, yönetici, alim, kimse İstişare diyorlar Yol göstericidir Yani istişare kişinin yolunu ne yapar? Aydınlatır Ondan fikir alır Ama istişarenin sonucu bağlayıcı değildir Ama demokrasilerde Demokrasilerde çıkan karar nedir? Bağlayıcıdır O zaman Yani diyoruz ki bu üç vecih Ve daha birçok ilmehrinin saydığı vecihler var Bundan dolayı Yani demokrasi İslam değildir, İslam demokrasi değildir. Şura, istişare denilen bu müessese, İslam'daki bu müessese, bugün insanların böyle parlamentoda işte referandumlar yaparak bir şeylere görüş beyan ederek karar almalarıyla Şura aynı şey, bu sayılmış olduğumuz nedenlerden dolayı bir değildir. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Bununla birlikte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmıştır? Allahü Teala'nın emri uyarınca istişare yapmıştır. İmam Bukhari Rahimahullah diyor ki, Ee, biz okuyalım hemen bu şekilde gidelim. Çünkü e, konuyu talik dipnotlar düşerek açıklayacağız. Yüce Allah'ın onların işleri aralarında danışma iledir. İş hakkında onlara danış, istişare et emri ve danışmanın işe karar vermeden ve o iş iyice açığa çıkmadan önce olduğu. Çünkü Yüce Allah bir işe kararını verdiğin zaman da artık Allah'a dayanıp güven tevekkül et buyurmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir işe kesin karar verip azmettiğinde hiçbir beşerin Allah'ın ve Resulünün önüne geçemeyeceği. Yani... İstişare ne zaman oluyor? Henüz konuyla alakalı bir karar verilmemişken oluyor. Yani istişare illa devlet yöneticisini ilgilendiren bir mesele değil. Sen de evinde istişare yapabilirsin çoluğunla çocuğunla. Sen de işinle alakalı bir konuda akıl sahibi, ilim sahibi bir kimseyle istişare yapabilirsin. Yani illa devlet meselesi olmasına gerek yok istişare yapılması için. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Uğud günü şehirde kalma veya düşmana karşı şehir dışına çıkma hususlarında sahabelerine danıştı. Burada İmam Bukhari şimdi bize bu başlıkta örnekler veriyor. Diyor ki, yani bu başlığın hikmeti de şu, içinde bulunduğumuz Kur'an ve sünnete sarılma bahsine bu bölümle son vermesinin hikmeti İmam Bukhari sanki şunu diyor. Yani asıl olan Kur'an ve sünnete nedir? Sarılmaktır. Kur'an ve sünnete tutulmaktır. Ama konuyla alakalı bir nas yoksa, Kur'an yoksa, sünnet yoksa ve o konuyla alakalı bir azim aldığın bir karar da yoksa, burada ne yapman gerekiyor senin? İstişare yapman gerekiyor. Yani İmam Bukhari de bunu öğretiyor. Bunu anlatıyor. Burada örnek olarak getirdiği örnek de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Uğud Savaşı'nda sahabeleriyle istişare etmesi. Tabii Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yani Bedir'de de sah sahabelerle istişare ediyor. Bedir. İstişarenin konusu neydi Bedir'de? Esir alınmış. Bu esirleri ne yapalım? Esirleri ne yapalım? Ne diyor Ebubekir radıyallahu an? Fidye karşılığı bırakalım esirleri. Ömer ne diyor radıyallahu an? Ömer. Bunların diyor kafasını keselim. Hatta diyor bana diyor ne yap? Falancayı ver, akrabasını söylüyor. ben keseyim. Ali de var istişarede. Ali de diyor Akil İbn Abbas yani şey amcasının oğlu. Onu da Ali kessin diyor Ömer ibn-i Kattab. Ta ki diyor allah Teala kendimize ne yapalım? Ee, gösterelim. Akil amcası olabilir Ali'nin radiyallahu anh'a. Bedir'de de bir istişare yaşanıyor. Tabi İmam Bukhari burada Uğud şeyini vermiş. Örneğini vermiş. Uğud savaşında e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, tabi rüya görüyor. Bir rüya görüyor. E, rüyasında kılıcının Kılıcının körleştiğini görüyor. Yani Aleyhisselam rüya görmüş. Bu rüyada kılıcı körelmiş. Ee, ve e, elini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yani bir zırhın içine soktuğunu görüyor. Böyle ince örülmüş. Sıkı örülmüş. Böyle geçebiliriz. Kapının önüne değil de böyle geçelim. Sıkı örülmüş. zırha elini soktuğunu görüyor. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam bu rüyasının tabirini yaparak bu gördüğüm zırh da nedir diyor Medine. Yani düşmanı diyor Uhud'da nerede karşılayayım? Medine'de karşılayayım diyor. Aleyhisselatü Vesselam'ın görüşü bu. Düşmanın nerede karşılanması? Medine'de karşılanması. Tabi e, bu görüş Bedir Savaşı'nı göremeyen, Bedir Savaşı'na yetişemeyen, Bedir Savaşı'na katılamayan sahabelerin Yani böyle pek gönlüne yatmıyor. Çünkü Bedir'i kaçırmışlar. Karşılarına yeni bir imkan çıkmış. Şehit olabilirler. Onlar tabi canlarını ne yapmışlar? Allah'a yani adamışlar. Abdullah İbni, Ebi İbni Selul ise diyor ki yok diyor Medine'de kal. Çünkü diyor biz diyor Medineliler olarak Biliyoruz ki Medine'de kalırsak düşmanı ne yaparız? Alt ederiz. Dışarı çıkarsak diyor düşman bize ne yapar? Kalebe çalar. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam içeri giriyor evine zırhını giyip çıkıyor. Sahabeler tabi o arada Peygamberimizin gidip üstünü giymesi, zırhını giymesi hatta rivayetlerde geliyor Peygamberimiz iki tane zırh giyiyor. Böyle bir pişmanlık nedamet duyuyor sahabeler. Diyorlar ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme Yani senin görüşünde kalalım. Medine'de şeyi karşılayalım düşmanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki bir peygambere diyor zırhını giyip savaşa çıkmaya azmedince artık ne olmaz? O artık da zırhını çıkarmaz. Yani peygamber zırhını giydiyse savaşa gidecek. Allah-u Teala'nın demek ki böyle bir emri var peygambere. Ve bu şekilde peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor? Eee Uhud Savaşı'na dışarıda giden arkadaşlar bilir. Medine'nin dışında Uhud Dağı'nın orada düşmanı orada karşılıyor ve orada savaş oluyor. Tabi burada şuna da işaret etmek lazım. Bazıları Uhud Savaşı'nın yenilgisini bu şuraya bağlıyor. Hayır. Yanlış. Uhud Savaşı'ndaki o anlık yenilginin sebebi nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emrine itaatsizliktir. Aleyhisselatü vesselam okçulara diyor ki galip gelsek de Mağlup olsak da yerinizden ayrılmayın. Galip gelsekte, de mağlup olsak da yerinizden ayrılmayın. Bundan dolayı ne yapıyor? Ee, Müslüman ordu geride kalıyor. Ee, arkadan Halp bin Velid dolaşıyor. O zaman henüz Müslüman değil. Müslümanlar orada şehit düşüyor. Evet. Diyor ki İmam Bukhari, Uğud günü şehirde kalma veya düşmana karşı şehir dışına çıkma hususlarında sahabelerine danıştı. Onlar kendisine şehir dışına çıkma görüşünü ileri sürdüler. Sahabeler, çünkü Bedir'e katılmamışlar, şehadet istiyorlar. Ganimet istiyorlar. Yani bunları ne yapıyorlar? Ee, i̇stiyorlar. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zırhını giyip savaşa çıkmaya azmedince sahabeler kendisine şehirde kaldı dediler. Fakat Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kesin karar ve aziminden sonra onların söylediklerine meyletmedi ve zırhını giyen bir peygambere Allah hükmünü verinceye kadar silahlarını indirip koyması yakışmaz buyurdu. Buradan da şu şunu hakikat ortaya çıkıyor. Bugün piyasada e, bu nur cemaati diye bilinen, paralelciler diye bilinen bir topluluk var. Bunların taktığı, kullandığı, okuduğu cevşen denen bir dua kitabı var. Tabi bu dua kitabını izledim. kendi zam, iddialarınca Zeynel Abidin'e şey isnat ediyorlar. Senedi oraya kadar götürüp mütevatır diyorlar. Yani mütevatırın şartı her senedin, hadisin her sene ne olması, yalan söylemesi mümkün olmayan kalabalık bir topluluğun olması. Ha, bunlar da ne Zeynel Abidin'e gidene kadar bir rivayet var ne Zeynel Abidin'den sonra Peygamberimiz'e kadar giden bir rivayet var. Ötesinde Sünni kaynaklarda böyle bir kitap yok Cevşen dedikleri. Tamamen Şii Asıllı bir doğa kitabı. Bir de buna şöyle bir kısa anlatır, anlatır e, şeyler. Ve bundan bunu alan bu paralel devlet yapı içinde bulunan nurcular. Derler ki ve diğerleri, diğer grupları da var onların. Derler ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Uğud savaşında zırhını giydi. Cebrail kendisine geldi. Dedi ki zırhını çıkar. Ve bu cevşeni al. Bir kere zaten cevşen kelime anlamı olarak Arapça değil, Farsça yani. İşin Ayrı bir noktası da o. Bu cevşeni al. İşte bunu oku. allah Teala ne yapacak seni bu zırh yerine bu cevşenle koruyacak. Aynen bu şekilde insanlar ne yapıyorlar? Kandırarak bir taraftan da cevşenin ticaretini yapıyorlar. Muska şeklinde basarak insanların boynunu asıyorlar. Kitap şeklinde basarak millete böyle parayla dağıtıyorlar. Saf e, Müslümanlar da olayın hakikatini bilmeden... bunun ne olduğunu bilmeden okuyorlar. Halbuki hadisi gördünüz bakın. Ee, İmam Bukhari de bunu naklediyor ta'lik olarak, muallak olarak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Bir peygamber zırhını giydiği zaman ne yapmaz? Onu çıkarmaz. Evet. İftiraclar Hazreti Aşer radıyallahu anhaya zina iftirası attıklarında peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda Ali ve Usame ile müşavere etti ve onların görüşlerini dinledi. İmam Bukhari ikinci Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin istişare ettiği konuyu e, getiriyor bize. Ayşe anamız hakkında biliyorsunuz iftira atılıyor. Malum İfk hadisesi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da e, ne yapıyor? E, Ali radıyallahu anh gidiyor ondan istişare ediyor. Müsaame radıyallahu anh istişare ediyor. İkisi de i̇şte kendisine çok yakın iki insan. Az sonra gelecek rivayette. Ali radıyallahu anh diyor ki kadın çok. Yani boşa tarzı bir şey söylüyor Ali radiyallahu Hani seni üzmesin tarzında. Usamer radıyallahu anhı da diyor ki yani e, onun diyor hani namusunuzu zedelecek bir şey görmedik bilmiyoruz. Diyor. Yani sonuçta Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ne yapıyor? Peygamber olmasına rağmen e, istişare ediyor. Çünkü konuyla alakalı henüz kendine ne? gelmedi? Vahiy gelmedi. Kendine ayet gelmedi. E, peygamber ne yapacak? İstişare edecek. Birisi damadı değil mi? E, onunla istişare Birisi Usamer radıyallahu anhı aleyhissalatü vesselamın yetiştirdiği, yanında yetiştirdiği sahabelerden bir tanesi. Han Buhari de bize bunu getiriyor. Ee, diyor ki nered bu konuda Kur'an ayeti indi ve bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iftira atanlara sopa cezası uyguladı. Ne yapıyor? İftira. İftira atanlara sopa cezası uyguluyor. Ali ve Usame e, Ali ve Usame e, e, fakat Allah'ın kendisini emrettiği ile hükmetti. Allah Allah Resulü ne yaptı? Ayet kelimesi. Allah Teala kendisinden emrettiyse onu e, emretti. Peygamberden sonra halifeler de ne yapmıştır? İstişare etmiştir. İmam Bukhari bunu getiriyor şimdi. Sadece peygamber değil halifeler bile istişare etmiştir. Ömer İbni Hattab halifenin seçilmesi için kendisinden sonra ne yapıyor? Altı kişilik bir istişare heyeti bırakıyor arkasında. Altı kişilik istişare heyeti bırakıyor. Bu altı kişi ne yapacak? Benden sonraki halifeyi seçecek. En son Abdurrahman İbni Avf bütün muhacir ve ensarı gezerek ortak bir karara varıyor. O da kim? Osman İbni affan. Yani muhacirin ve ensarın neyi var? İcması var. ittifakı var. Osman'ın radiyallahu anh'unun halife olması hakkında. Yani İmam Bukhari de bize bunları anlatıyor. Diyor ki Ebu Bakir de zekatı vermek istemeyenlere çarpışma görüşünü benimsediğinde Ömer ona sen bunlara karşı nasıl savaş açarsın? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben insanlara la ilahe illallah deyince kadar savaşmakla emrolundum. Onlar la ilahe illallah dediklerinde benden kanlanamalarını korumuş olurlar. Ancak hakkı yere olması müstesnadır. Onların hesabı Allah'a aittir buyurmuştur dedi. Bunun üzerine Ebubekir vallahi ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin topladığı şeyleri ayıran kimselerle mutlaka savaş ederim diye cevap verdi. Bunun akabinde Ömer Ebubekir'e tabi oldu. Ebubekir ise onun müşaveresine dönüp bakmadı. Yani Ömer sanki radıyallahu anh zekatı meneden zekatı vermek istemeyen insanlarla ne yapmak istemiyor? Onları savaşmak istemiyor. Ama Ebubekir radıyallahu anh burada Ee, kararında cazim. Yani kararlı. Diyor ki Allah Resulü'nün bir tuttuğu bir konuda onlara verdikleri diyor devenin bir sopaya bir yere bağlandığı o ip var ya yular. Peygamber'e verdiği o yuları ben diyor onlardan alırım diyor. Yani beni ne yapamazlar? O yuları dahi almaktan alıkoyamazlar. Madem Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu aldı diyor. Ben de onu ne yaparım? Ee, alırım diyor. Ve Ebu Vekir'in kendi görüşünü bu şekilde uyguluyor. Evet. Daha sonradan İmam Bukhari e, Rahimahullah Ömer'in danışma arkadaşlarından bahsediyor. Hazreti Ömer'in e, Bedir ashabı onların neydi? Danışma kurulu. İstişare. Şimdi bugün bile danışman diyoruz. Bakın değil mi? Devleti yöneten Başbakanın, Cumhurbaşkanının bir sürü danışmanlar var. Onlara gidip ne yapıyorlar? Danışıyorlar. Ama aradaki farkı söyledik. Yani danışılan kimselerin sahip olması gereken özellikler. Mesela Ömer İbn Hattab radıyallahu anh, danışma kuruluna kimi de sokuyor? Abdullah İbn Abbas. Abdullah İbn Abbas o gün için 13-14 yaşında küçük bir çocuk. Hatta Bedir'e katılan o yaşlı ihtiyar sahabeler diyorlar bizim çocuklar niye girmiyor buraya? Bu ufaklık neden burada? Öyle bir şey yaşıyorlar Ömer İbni Hattab onlara ne soruyor diyor ki söyleyin bakalım diyor Nasır suresi İzaca en Nasrullahi vel fetih bunun tefsiri nedir ta ki İbn Abbas'a geliyorlar İbn Abbas diyor ki burada peygamberin ölümü peygamber haber veriliyor hiçbirinin ise o anda tefsirini bilmediği tefsiri kim biliyor küçük çocuk Ömer de diyor ki radiyallahu ben de diyor senin bildiğinden başka bir şey ne yapmıyorum Bilmiyorum. Sadece senin bu bildiğini biliyorum. Bu konuyla alakalı olarak. Diyor. Demek ki yani şura heyetinde istişare edilecek kişi illa böyle yaşça büyük olması şartı yok. Yaşı senden küçük olabilir. Ama ilim sahibi ise ama fıkıh sahibi ise onunla ne yaparsın? İstişare yaparsın. Evet. İmam Bukhari rahimullah bizlere Rahimselam. Ayşe radıyallahu anh'ın Selam aleyküm. geçen olayı anlatıyor. Burada diyor ki rivayette İmam Buhari rahimehullah Rahim da Rasulullah sen zikrinden sonra da Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ali ibn Abi Talib ve Usame bin Zeyd radıyallahu anhuma hinen stel bâth al-vahyi يسألهما وهو في فراق أهله vahiy gecikince, yani 40 güne yakın bir süre vahiy gelmiyor. Allah-u Teala Peygamberinin hanımı ile imtihan ediyor. biliyor musunuz? Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin başından geçen imtihanlara, belalara şöyle baktığınız zaman, kendi başınızdan geçenlerle tarttığınız zaman kendi başınızdan geçenlerin böyle çok geride kaldığını görüyorsunuz. Yani düşünün, Allah-u Teala ve vesselamın hanımına dil uzatılıyor ve Allah-u Teala 40 gün İmtihana bakın, imtihan. Kırk gün hanımının temiz olduğunu, beri olduğunu bildirmiyor. Yani insan ne olur? Ne duruma gelir? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam daha hayattayken çocuklarını kaybediyor. Birçok çocuğu kaybediyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam en sevdiği, doğduğu, büyüdüğü topraklarından çıkarılmak zorunda kalıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam en sevdiği hanımını amcasını kaybediyor. Değil mi? Yani çocuklar tarafından taşlan alıyor. Yani imtihanına baktığınız zaman aleyhissalatü vesselamın böyle çok çetin olduğunu görüyorsunuz. O sebeple Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki nasi النَّاسِ بَلَاً الْاَنْبِيَا İmtihan bakımından, bela, musibet bakımından şiddetli olarak en çok çetin geçen imtihanı çetin geçenler kimlerdir? Enbiya. emselu الْاَمْسَلُ فَالْاَمْسَلُ -emsel. Sonra onlara en çok tabi olan onların misli gibi olan kimseler Ve onların misli gibi tabi olan kimselerdir. Yani Allah Resulü'nün sünnetine uyduğun miktarda başına ne gelecek? İmtihanlar gelecek, musibetler gelecek. Bunları bu şekilde ne yap? Hazır ol. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Ali radıyallahu anhü ile Üsame radıyallahu ne yapıyor? Çağırıyor yanına. Üsame diyor ki, Eşhara billezhi ya'lemu min berâeti ehlihî. diyor. Yani Ali radıyallahu anh beri, şey Ayşe radıyallahu anh beridir. Yani onunla alakalı bir şey duymadık. Ebu Bekir'in kızıdır tarzında konuşuyor. ama Ali diyor ki Ali radıyallahu anh Lem yudayyikillahu aleyke vel nisa usivaha kesir. Ali radıyallahu anh elbette ki itham etmiyor Ayşe radıyallahu anh. Peygamberin üzüldüğünü görünce diyor ki allah Teala seni ne yapmamıştır? Bu kadınla yani Ayşe radıyallahu anh evli kılma mecburiyetinde kılmamıştır. Yani sana bu konuda geniş bir izin vermiştir, ruhsat vermiştir Allah Teala. Onun dışında Ayşe'nin dışında da birçok kadın vardır diyor. Yani istiyorsan boşa. Vesel el cariyete tusaddiquk diyor ki şu şeyin Ayşe'nin hizmetçisi olan cariyeye sor. Onun yanında bulunan Berire, Cariyesinin adı Berire, Radiyallahu Anha. Ayşe'nin yanında bulunuyor. Ona sor. O da sana diyor, doğru söylesin. Peygamberimiz Aleyhisselam da soruyor, Her ra'i timin şeyin yeri ki. diyor ki Ayşe'den hiç seni şüphelendiren bir şey gördün mü? Peygamberimiz Cariye'ye soruyor, Berire'ye soruyor. قالت ما رايت امرا اكثر من ان ها جارية حديثة السن تنام عن عجينة اهلها فتاتي الداجن فتاكله الله يعني bu kadınca diyor tek bildiğim gördüğüm Ayşe'nin diyor küçük bir kız çocuğu olmasıdır. Yani hatta diyor evinin diyor hamurunu yaparken uyuyakalır da dışarıdan bir diyor hayvan gelir onun diyor yaptığı hamuru kaçırır gider. Ev hamursuz kalır. Yani böyle saf bir insan Ayşe diyor. Radiyallahu anha. aleminber faş mümiin Allah Rau Sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine e, Minbere bere çıkıyor ve diyor ki Ey Müslümanlar topluluğu ailem hakkında bana eziyeti dokunan bir kimseden dolayı kim onu kınamamı haklı görür Vallahi ben ailem hakkında Hayırdan başka bir şey bilmiş değilim dedi ve Hz Ayşe Allah'ın Hanım suçluluğu suçsuzluğunu ifade etti Peygamberimiz artık vahide geliyor tabi Ayşe radıyallahu anh'a temizleniyor. İmam Bukhari'nin bize anlatmak istediği şey Allah Resulü aleyhisselam ailesi hakkında ne yapıyor? Gelip istişare ediyor. Bu yani güzel bir şey. İnsanın ailesiyle alakalı olan bazı meselelerde istişarede bu bulunması. Tabi deminden de söyledik. İstişareyi yapacağı kişi çok ne olması lazım? Yani böyle e donanımlı bir kimse olması lazım. Olayı bilen bir kimse olması lazım. akıl sahibi olması lazım, din sahibi olması lazım. Bunların hepsini bir arada bulunduracak, istişare edecek. Yani kişi kendi kafasına göre de ne yapmayacak? Karar vermeyecek. Velev ki konu, bakın Allah Resulü Aleyhisselam'ın başından geçen bir konuya benzer bir konu olsa bile ailesi hakkında ileri geri konuşulan bir konu. Allah Resulü Aleyhisselam hemen Ali radıyallahu Anh'ı çağırıyor ve Müsaame Radiyallahu Anh'ı çağırıyor. Ve onlarla istişare ediyor. Onu dinliyor, onu dinliyor. Cariye'ye soruyorlar ve ardından Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a da vahiy geliyor. Tabi bu süre içinde e, annemiz Ayşe nerede? Ebu Vakir'in evinde, babasının evinde. Ayet inince müjdeyi getiriyorlar Ayşe Radiyallahu Anh'a. Bu Ayşe Radiyallahu Anh'a Berire'nin dediği gibi Cariye'nin dediği gibi yani saf bir kadın. Evde hamurunu yaparken uyuyakalan, evcil hayvanların gelip yiyip kaçırıp, hamuru kaçırıp götürdüğü saf bir kadın. Üzülüyor ama bir taraftan da akıllı bir kadın. Dini anlamış, idrak etmiş bir kadın. Herkesin menzilesini ve makamını biliyor. Denilince kalk ayet indi. Allah seni ne yaptı? Temize çıkardı. Git peygambere teşekkür et diyorlar. Diyor ki niye peygambere teşekkür edeceğim? Beni temize çıkaran kim? Allah. Şükrüm kime olacak? Allah-u Teala'ya olacak diyor. Yani burada neyi karıştırmıyor sahabe? Yani peygamberin bir makamı var ama bu makam allah Teala'nın makamı gibi değil. Şimdi insanlar bakın her şeyi birbirine karıştırmışlar. Şeyhi peygamberin makamını oturtmuş. Peygamberi Allah'ın makamını oturtmuş. Bazen şeyhini Allah'ın makamını oturtmuş. Yani adam bu seyri denen bir Vatandaş bir zat var, bir kaside yazmış bir kaside. Kasidesinde diyor ki, dünya ve ahiret, dünya ve ahiret senin cömertliğindendir. Yani dünya ve ahiretin var olması, ey peygamber senin cömertliğindendir. Yani sen cömert davrandın, bunları bahşet. Levhi mahfuzun ilmi senin ilminin bir cüzüdür diyor, bir kısmıdır. Bunu kime söylüyor? bu bu seyri kime söylüyor bu seyri bu kasideyi kime söylüyor Ömer bu kasideyi Peygamberimize söylüyor ne diyor kasidede bakın iyi dinleyin dünya ve ahiret senin bahşetmendendir. senin cömertliğindendir sen bahşettin dünya ve ahireti levhi mahfuzdaki ilim senin ilminin bir neyidir cüzüdür şimdi bunu bu kasideyi de yazın internete karşınıza gelir kasideyi birde diyorlar bu kasideyi birdeyi bugün İşte kitapçılarda da satılıyor bu. Hem Arapçası hem Türkçesiyle ile. Bazı Arap ülkelerinde böyle bunu defle çalarak hem söylerler kasideyi hem de dans ederlerdi. Kasideyi burada meşhur hafif Suriye. Evet. Suriye'de mesela defi alırlar camilerde hem böyle dans ederek o kasideyi söylerler. O kasidenin beytlerinden bir tanesi de bu. İçinde böyle yüzlerce şirk dolu beytler var. Türkiye'de de bunu böyle tarikatlar okuyorlar ya. Yani. Pazar günleri bir araya gelip kasideyi de şeyleri oluyor onların. soloları oluyor böyle, okuyorlar. Şimdi bir alim güzel bir sözü var diyor, dedi ki, diyor ki bu kasideyi burada da geçen bu sözleri dünya ve ahiret senin cömertliğindendir, senin bahşetmendendir. Levhi mahfuzdaki ilim senin ilminin bir cüzüdür. Medhini, övgüsünü allah Teala ya yapsa bir insan ne yapmış olur? Hak söylemiş olur hak söyle. Allahu Teala için söylense bu? Doğru bir şey. Çok doğru bir şey söylemiş olur. ki ne kadar doğru bir şey söylemiş Çünkü bu söylediği şeyler tamamen allah Teala'ya has olan şeyler. Bunu kim için söylüyor bu adam? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ki La tutruni keme atratin nasara e ise bine meryem. Hristiyanların Meryem oğlu İsa'yı aşırı bir derecede övdükleri gibi beni ne yapmayın diyor, ömeyin. Yani buna kızıyor Allah eseratı Buna öfkeleniyor. Ama bugün gelip bakıyorsunuz ki insanlara öveceğiz derken öyle bir makama oturtuyorlar ki söyledikleri sözler Allah için söylense doğru olacak sözler. E bunu Allah'a has olan, Allah için doğru olacak olan bir söz. Kalkıp da beşerden bir kimse için söylersen buna ne denir? Buna Allah-u Teala eş koşmak denir. Nit koşmak denir. Şirk koşmak denir. İşte bu bir, bir örnek. İnsanlar neden bu duruma düştüler? Neden bu durumdalar? Kur'an ve sünnete tutunmadıkları için. Kur'an ve sünneti okumadıkları için. Şayet insanlar Kur'an ve sünneti okusalardı. Onunla amel etselerdi. Kur'an ve sünnetle aralarındaki köprüyü, ulema, bilinen ulema. Ehl-i Sünnet ulema ile kursalardı bugün bu gördüğünüz bu salaklıkları, şarlatanlıkları, saçmalıkları görmezdiniz, görmezdik. Yani bugün adamlar yeten bir tanesi helak oldu gitti. Önünde zikir yapılıyorlar, defterle çalıyorlar. Bir tanesi gelmiş, adam resmen şeyhin önünde dans yapıyor, rap dansı yapıyor, taklalar atıyor, hareketler yapıyor. Güya buna ne deniyor? Zikir halkası deniyor. Ne durumda gelmiş insanlar? Sebep Kur'an ve sünnetten uzak olmak. Son rivayet alalım. Son rivayette de yine Ayşe radiyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlara bir konuşma yaptı. Allah hamd ve sana ettikten sonra Aileme dil uzatmakta olan bir topluluk hakkında bana ne tavsiye edersiniz? Ben onların hakkında hiçbir kötülük bilmiyorum dedi. Orve şöyle demiştir. Ayşe radiyallahu anh iftiracıların söylediği şeyler haber verilince şöyle dedi. Ya Resulallah aileme gitmeme izin verir misin? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de kendisine izin verdi. Ve Ayşe radıyallahu anh'ın beraberinde hizmetçi bir köleyi de gönderdi. Bu sırada Ensar'dan biri, ''Sübhaneke seni tenzih ederiz. Bu iftirayı konuşmak bizlere yakışmaz. Seni tenzih ederiz. Büyük Bu büyük bir iftiradır.'' dedi. İşte İmam Bukhari rahimahullah, Allah Allah'a rahmet eylesin. Bu kitabının bu bölümünü şuura bahsiyle ne yapıyor? Bu şekilde bitiriyor. Ardından Önümüzdeki hafta bizde inşallah geçeceğimiz fasıl bölüm kitabı Ettevhid. Tevhid bahsediyor. Burada İmam Bukhari Gahim Ahullah tevhidden bahsediyor. Uluhiyet tevhidinden bahsediyor. İsim sıfat tevhidinden bahsediyor. Tevhidin bütün kısımlarını burada ne olarak göreceğiz? Hadis olarak göreceğiz. Peygamberimizden gelen rivayetler olarak göreceğiz. Bu derslere katılmanız konusunda azami gayret bekliyorum. Bu derslere e, yani tevhidi anlatmak istediğiniz kişileri davet etmeniz konusunda azami gayret sarf etmenizi istiyorum. Bu derslere belki bir daha ne zaman döneceğiz? Allahu Alem. Allah biliyor. Ömrümüz var mı, yok mu? Ama yani bu rivayetler, bu hadisler, Peygamberimizin bu sözleri dinin aslı olan, temeli olan, usulü olan konuyla alakalı e, sözleri, hadisleri çok önemli. İnsanın duyması, öğrenmesi gereken meseleler. Bundan dolayı Önümüzdeki haftadan itibaren Allah nasip ederse bu mübarek, hayırlı bahse başlayacağız. Şura meselesiyle alakalı olarak böyle bilinen, çokça zikredilen bir rivayet var. O böyle çok dillerde dolaşır. Mâ hâbe men istekhâra ve lâ nezime men isteşâra diye böyle söyleniyor. Hâda hadisun zayıf. Bu hadis... Diyor ki İbn-i Hacer rahimahullah Ravahu tabarani Fis sagir bi senedin vahin cidden Diyor ki tabarani Mu'camus sagir adlı kitabında Çok şiddetli bir zayıf Derecesinde olan bir senetle Ne yapmıştı diyor bunu rivayet etmiştir ee, Diyor ki El-Haysemi Mecmu'uz zevayette Ravahu tabarani fil evsat Vessagir El-Haysemi diyor ki bu kitabı bu rivayeti Tabarani El Mu'cemü'l Awsat ve El Mu'cemü's Sagir adlı iki tane kitap var. Burada rivayet etmiştir. Min Tarih Abdüsselam ve Abdul Kuddus Abdüsselam ve Abdul Kuddus rivayetiyle İkrabi diyor ki vekilahuma daifun cidden. Her ikisi de nedir? Zayıftır. Ve Şeyh Albani muhaddislerin böyle son halkası diyebiliriz. Ondan sonra daha onu yerini dolduracak yani henüz daha vefat edildi. Allah rahmet eylesin. 13, 14, 15 sene oldu. Daha gelen olmadı. Gelmesi de zor. Ne diyor Şeyh Albani? Fil sil de mevdu'u. Bu, bu diyor rivayet nedir? Mevzudur. Ne bu rivayetin anlamı? Ma khâbe men isteşâra. Men istehâra. yapan ne olmaz? olmaz. Yanılmaz. Vela nedime men isteşâra. İstişâra yapan da ne olmaz? Pişman? Olmaz. Böyle hadis diye nakle olur. Ancak hadis açısından bakıldığı zaman nedir bu? En hafif verilecek hüküm daif cidden. Yani zayıflığı nedir? Şiddetli bir zayıflığı vardır. Evet. Burada kalalım. Önümüzdeki hafta Allah nasip ederse Kitab-ı Tevhid adlı bölümden İmam Bukhari'nin devam edeceğiz. <Sessizlik>